ve şerr-ül umuri mühtesatuhâ ve kulle mühtesetin bidâ ve kulle bidâtin dalâle ve kulle dalâletin fî'nâr. tefsir dersinde Furkan Suresi 63. ayetinde kalmıştık. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor. Rahman'ın kulları onlardır ki yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında selam derler i̇bn Abbas radıyallahu anh'a burada yeryüzünde itaat, iffet ve tevazu ile yürüyen müminler kastedilmektedir. edilmektedir. Mücahit Rahimullah dedi ki, Onlar vakar ve sekinet ile yürüyen, kendilerine takılanlara karşı düzgün söz söyleyen kimselerdir. Numan bin Mukarrin el-Müzeni radıyallahu anh'ten, Birisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanında birine söyleyince, Kendisine söyleyen kişi selam üzerine olsun demeye başladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Şüphesiz ki aranızda bulunan bir melek seni korumaktadır. Bunun sana her sövüşünde melek ona hayır sen öylesin ve sen buna bağlı layıksın demektedir. Selam üzerine olsun dediğinde ise hayır selam senin üzerine olsun. Sen buna daha layıksın demektedir.'' Bunu Ahmet bin Ambel rivayet etmiştir. 64. ''Gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyam durarak geçirirler.'' Hasan el-Basri dedi ki ''Onlar geceleri Rabler ile yalnız kalırlar.'' Uhbe bin Amir radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Ümmetimden biri gece kalkıp kendi nefsini abdest ile tedavi eder. Düğümlü olan bu adamın elini yıkadığı vakitte bir düğümü çözülür. Yüzünü yıkadığı zaman bir düğümü daha çözülür. Başını mesh zaman bir düğümü daha çözülür. Ayaklarını yıkadığı zaman bir düğümü daha çözülür. Sonra Allah Teala şöyle buyurur. Kuluma bakın kendini ne güzel tedavi ediyor. Bu kulum benden ne isterse veririm. Bunu Ahmed İbn İbn ve Taberani Hasan isnatla rivayet etmişlerdir. Ebu Zer radıyallahu anhu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah şu kimseyi sever. Bir kimse tanımadığı bir topluma gider, Allah'ın adını vererek onlardan bir şeyler ister. Onlar da vermezler. Fakat o toplumdan bir kişi gizlice geri kalıp o kimseye Allah'ın rızası için kendisinden başka kimse bilmeyecek şekilde gizlice verir. Allah bu kişiyi sever. Gece yolculuğa çıkıp da konaklayan bir topluk arasında hiçbir şeyin uykuya denk olmayacağı bir zamanda ve herkesin yatıp uyudu bir anda kalkıp Allah'a yalvarıp yakalan ve onun ayetlerini okuyan kimse ve bir de bir müfrezeye katılıp müfrezenin bozguna uğradığı bir zaman öldürülünce veya fetih gerçekleşince kadar tek başına savaşmaya çalışan kişi. Bunun Nesai ve İbn-i İbdan Sayısınat'la rivayet etmişlerdir. 65 ve şöyle derler. Rabbimiz cehennem azabını üzerimizden sağ. Doğrusu onun azabı gelip geçici değil, devamlıdır. Hasan el-Basir Rahimullah dedi ki, her alacaklı borçlusundan ayrılır. Ancak cehennemden alacaklı olan bundan hariçtir. 66. Orası cidden ne kötü bir yerleşme ve ikamet yeridir. 67. Harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar i̇bn Abbas radiyalarına dedi ki, burada mümin kişiler kastedilmektedir. Onlar Allah'a masiyet olan bir şeyde harcama yaparak israf etmezler ve Allah'ın emretmiş olduğu doğrultuda infak etmeyi men edip cimrilik etmezler. Taberi ve İbn-i Hatip tefsirlerini de Hesed-i etmişlerdir. Yani israf haram yolda yapılan harcamalardır. 68. Yine onlar ki Allah ile beraber başka bir ilaha dua etmezler. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan cezayla karşılaşır. Abdullah bin Mesud radiyallahu dedim, dedim ki Allah'ın Resulü en büyük günah hangisidir? Buyurdu ki seni yaratmış olduğu halde Allah'a denk koşmandır. Ben son hangisidir dedim? Buyurdu ki seninle beraber yemesinden korkarak çocuğunu öldürmendir. Ben sonra hangisidir dedim? Buyurdu ki komşunun neşiyle zina etmendir. Allah Teala bunları tasdik etmek üzere Furkan 68. ayetini indirdi. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişleridir. Selman radıyallahu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah Adem'i yarattığı zaman şöyle buyurdu. Biri sana, biri bana, biri de seninle benim aramdadır. Benim için olan bana hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etmendir. Senin için olan amel ettiğin şeyin karşılığını vermemdir. Benim, benimle senin aranda olan ise senin istekle bulunup dua etmen ve benim icabet etmemdir. Yani duaların kabulü için Allah'a şirk koşmama şartı vardır. Bunu Ahmet Züüt'te, İbn-i Şeybe, Musannef'te, Taberani ve İbne Sakir rivayet etmişlerdir. Mücahit, Katade ve İkrim'e dediler ki, Efama kelimesi cehennemde bir vadidir. Yani bunlar cezayla karşılaşır diye tercüme ettiğimiz, cehennemde bir vadinin ismidir demişlerdir. Katade, Mücahit ve İkrim'e. 69- Kıyamet günü azabı kat kat artırılır ve onda alçaltılmış olarak kalır. Yani kimler Allah'tan başkasına dua edenler, e, haram bir cana, haram Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıyanlar ve zina edenler. Onlar kıyamet günü azabı kat kat artırılır ve alçaltılmış olarak kalırlar. Katade dedi ki azabın kat kat artırılması dünya azabına ahiret azabının eklenmesidir. 70 ancak tövbe ve iman edip Salih amelde bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. i̇bn Abbas radıyallahu anh, şirk ehlinden bazıları adam öldürdü ve bunda ileri gittiler. Zina ettiler ve bunda ileri gittiler. Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelerek senin söylediklerini ve kendisine davet ettiğin din güzel bir şeydir. Bizim yaptıklarımıza kefaret olacak bir şey söyle dediler. Bunun üzerine bu ayet ve Zümer 3. ayeti nazil oldu. Yine i̇bn Abbas radıyallahu anh, diyor ki, bu ayette iman etmeden önce kötülükler işleyen müminler kastedilmektedir. Allah onları kötülüklerden iyiliklere yöneltti ve kötülüklerini iyiliklere çevirdi. Ebu Zer radıyallahu anh'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, muhakkak ki ben cennete en son girecek kimseyi ve cehennemden en son çıkacak kimseyi biliyorum. Kıyamet günü bir adam getirilir ve, ona günahlarının küçüklerini arz edin ve büyüklerini kaldırın denilir. Ona küçük günahları arz edilip, falan gün şunu ve şunu işledin, filan gün şunu ve şunu işledin denilir. O da evet der ve inkar edemez. O kendisine büyük günahlarının arz edilmesinden korkar haldedir. Ona muhakkak ki işlediğin kötülüğün yerine sana iyilik yazıldı denilir. Bunun üzerine o, ey Rabbim burada göremediğim şeyler de işlemiştim der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sırada azı dişler görünecek şekilde güldüğünü gördüm. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Yani bu günahlar, küçük günahlar iyiliklere çevrilince benim işte başka büyük günahlarım da var diyerek onların da iyiliğe çevrilmesini ister. Tabu bu hadis bu kadar. Enes bin Malik r.a. Resulullah sallallahu ve sellem şöyle buyurdu. Yalnızca Allah'ın veçini dileyerek Allah'ı zikretmek için toplanmış hiçbir kavim yoktur ki semadan bir münadi onlara şöyle seslenmesin. Bağışlanmış olarak kalkınız. Kötülükleriniz iyiliklere çevrildi. Bunu Ahmet, ziyav El-Muhtare'de, Ebu Yala, Bezar, mucem Taberani, Yahya bin Selam tefsirinde Ebu Naim Hilya'da rivayet etmiştir. Elbani Es-Sahiyya'da tahric etmiştir. 71. Kim tevbe edip salam el işlerse şüphesiz o tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Ebu Rere radıyallahu anh'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kul bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir dirsek boyu yaklaşırım. Bana bir dirsek boyu yaklaşırsa ben ona bir kulak yaklaşırım. Yani hussi bir hadis. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Müslim'in rivayetinde bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim ziyadesi vardır. Ebu Zer radıyallahu anh'da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah azze ve celle buyurdu ki Her kim bir hasene iyilik işlerse ona bunun on katı ve fazlası vardır Kim de bir seyyiye bir kötülük işlese Onun da karşılığı kendimizsi gibi bir seyyedir Ya da bağışlamamdır Her kim bana bir karış yaklaşırsa ona bir arşın yaklaşırım Kim de bir arşın yaklaşırsa ona bir kulaç yaklaşırım Kim de bana yürüyerek gelirse ona koşarak giderim kim bana ortak koşmadığı sürece dünya dolusu günah dahi olsa gelirse ben de onu dünya dolusu mağfiret bağışlamayla karşılarım. Bunu Müslim ve Tealisi rivayet etmişlerdir. Yani kişi şirk koşmadığı sürece Allah azze ve celle zaten Nisa 48 ve 116. ayetlerinde bunu bildirmiştir. Yani kul şirk koşmadığı sürece... Yani şirke affetmez Allah Azze ve Celle ama onun altındakileri diledi kimseye bağışlar diye bildirilmiştir ayette. Burada da e, bu kutsi Allah Azze ve Celle'nin rahmeti ifade edilmekte. <gülüyor> 72. Batılla şahitlikte bulunmazlar. Boş sözlerle karşılaştıklarında vakar ile geçip giderler. İbn Abbas radyolarına bu ayette geçen batıl şaitlik diye tercüme ettiğimiz ezzur kelimesiyle kastedilen müşriklerin bayramlarıdır demiştir. Daha hak bir müzahim ezzur kelimesiyle kastedilen şirk olan sözlerdir dedi. <gülüyor> İkreme dedi ki ezzur kelimesiyle kastedilen cahiliyedeki oyunlardır. Katade dedi ki onlar batıl ehline batıllarla yardım etmezler ve onlara etmezler" demektir ayetin anlamı. Amr bin Mürre Rahimullah dedi ki onlar şirk eline şirklerine meyletmezler ve onların arasında karışmazlar. Mücahit de dedi ki onlara eziyet edildiği zaman affederlerdi. Evet bu zor kelimesinin açıklaması hakkına gelen bu kavillerin hepsi doğrudur. Yani bunlar birbirine zıt şeyler değildir. Batıl şahitlik veya batıla şahitlik bunlar aynı kapıya çıkan şeylerdir. Yani bir kelimenin manasının kapsamına giren Türlerdir bunlar Yani birbirine aykırı açıklamalar değil bu sebepten gelenler. 73. Kendilerine Rab'lerinin ayetleri hatırlatıldığında ise onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. Katade dedi ki, onlar Hak'a karşı sağır ve kör olmayan, Allah'tan geleni anlayan ve Allah'ın kitabından işittikleri şeylerden faydalanan kişilerdir. Mücahit Rahimullah da şöyle dedi, Hakkı hiç görmemiş, işitmemiş ve hiç anlamamış gibi kör ve sağır davranmazlar. 74. Derler ki Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl. i̇bn Abbas radıyalanmadan. Burada itaat ile amel eden kimseler kastedilmektedir. Onların dünyada ve ahirette gözleri aydın olacaktır. Onlar bizi kendisiyle hidayete erilen hidayet önderleri kıl. Kendisiyle sapıklığa gidilen önderler kılma derler. Hasan el-Basri Rahimullah da şöyle dedi. Göz aydınlığıyla kastedilen Müslüman kişinin hanımından, neslinden, kardeşinden ve yakın dostundan Allah'a karşı itaat görmesidir. Vallahi Müslüman için babasını, çocuklarını, yakın dostunu ve kardeşini Allah'a Allah itaat üzere görmesinden daha güzel bir şey yoktur. Cübeyr bin Nüfeyr Raymullah'tan bir gün Miktat bin El Esvet radiyallahu anh'ın yanında oturuyorduk. Bir adam geldi de dedi ki, ne mutlu bu iki göze ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüler. Vallahi biz de senin gördüklerini görmek ve yaşadıklarını yaşamak isterdik. Onun konuşması Miktat radiyallahu anh'ı sinirlendirdi. Ancak benim hoşuma gitmişti. Hayırdan başka bir şey söylemiyordu. Miktat ona yönelip şöyle dedi. Hangi şey bazı kişileri Allah'ın gizlediği konularda bir takım temennilerde bulunmaya sevk ediyor. O vakit yaşasa olaylar nasıl gelişecek bilmiyor.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 Sevdiği kimse cehennemlik iken sevinemezdi. Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur. Rabbimiz bize eşlerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin bebeği iyi insanlar ihsan et. Furkan 74. ayet. Bunu Ahmet, Edeb-ül Müfrette Bukhari, İbni Biatim tefsirinde İbni İbban Taberani ve İbn Sakir rivayet etmişlerdir. Elbani es da sayı olduğunu belirtir. 75. İşte onlara sabretmelerine karşılık oda verilecek. Orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Seyl bin Sa'd radiyallahu anhten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki cennet ehli cennetteki odayı semadaki yıldızları gördüğünüz gibi görürler. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Ebu Malik el Eşar radiyallahu anhten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennette içinden dışı dışından da içi görülen bir oda vardır. Allah bu odayı yemek yediren, yumuşak sözlerle konuşan, orucunu peş peşe tutan ve herkes uykudayken namaz kılan Kimseler için hazırlanmıştır. Bunu Ahmet, Abdurrazak İbn Zeyme, Harayit-i Mekarümül İbn İbni Taberani ve Beyhaki Hasen İstat'ta rivayet etmişlerdir. 76. Orada kalıcılardır. Orası ne güzel bir yerleşme ve ikamet yeridir. Ebu Hureyre Radyalent'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah azze ve celle buyurdu ki, ''Salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir beşerin kalbinin hatırına gelmemiş şeyler hazırladım.'' bu ve Müslim rivayet etmişlerdir. 77 deki ibadetiniz olmasa Rabbim sizi ne yapsın? Siz yalanladınız. Onun için azap yakanızı bırakmayacaktır. İbn Abbas radyalanmadan, duanız olmasa kavliyle kastedilen yani burada ibadetiniz olmasa diye tercüme ettiğimiz duanız olmasa kavliyle kastedilen imanınız olmasaydı demektir. Allah kafirlere bir ihtiyacı olmadığını bildirmiştir. Eğer onlara bir ihtiyacı olsaydı müminlere imanı sevdirdiği gibi onlara da sevdirirdi. Yağ dolayı ölümler onların yakalarını bırakmayacaktır. Mücahit dedi ki yebeu kelimesi yapmak demektir. Dua ukum kelimesiyle kastedilen ibadet ve taattir. Lizama kavli ise, kavliyle kastedilen ise bedir günüdür. Yani yakanızı bırakmayacak olan azap bedir günüdür. Daha hak dedi ki, kafirler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah adından getirdiklerini yalanladılar. Bedir günü de onlara azap olmuştur. Hasan el-Basri dedi ki, lizama kıyamet günü olacak azaptır. Yani buradaki ayetteki lizama kelimesi kafirlere yapılacak azabın. E, Seleften bazı demiş ki, bu burada kastiden Bedir günü müşriklerin yenilgi uğramasıdır. Bu geçmiştir. Hasan el-Basri diyor ki, hayır bu kıyamet günü olan azaptır. Yani bu her ikisini de kapsıyor. Yani bu bir azaptır. Ee, yani bazı müşrikleri dünyada yakalar ama ahirettekinden kurtuluşları yoktur. Şuara suresi 26. sure Mekke'de nazil olmuştur. 227 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. sin miyim? i̇bn Abbas radıyallahu anh dedi ki, bu Allah'ın yemin ettiği bir kasemdir. Yani bu hurufu mukattaifler ve Allah Teala'nın isimlerindendir. Katade dedi ki bu Kur'an'ın isimlerinden biridir. İkinci ayet bunlar apaçık kitabın ayetleridir. 3. onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendini kıyacaksın. Kendine kıyacaksın. Katade dedi ki mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini öldüreceksin demektir. 4. biz dilesek onların üzerine gökten bir ayet indiririz de ona boyunları eğilip kalır. Katade Rahimullah dedi ki Allah dileseydi onları zelil kılacak bir ayet, yani bir delil indirirdi ve Allah'a isyan olan hiçbir şeye bakmazlardı. Yani Allah dileseydi herkes iman ederdi. Ama Allah bazılarını etmesini dilemiştir, bazılarının iman etmesini dilemiştir. 5. Kendilerine Rahman'dan hiçbir yeni öğüt gelmez ki ondan yüz çevirmesinler. Katade dedi ki onlar Allah'ın kitabından kendilerine gelen her şeye karşı mutlaka yüz çevirmişlerdir. Altı, yalanladılar fakat alay edip durdukları şeylerin haberleri yakında onlara gelecektir. Katade Rahimullah dedi ki, kıyamet günde Allah'ın kitabından alay aldıkları şeylerin haberleri kendilerine gelecektir. Yedi, yeryüzüne bir bakmazlar mı? Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik. Katade bu ayette geçen kerim, zevcun kerim ifadesinde kerim güzel demektir demiştir. Mücahit dedi ki burada insanların ve hayvanların yedi, yeryüzündeki bitkiler kastedilmektedir. Yani her güzel çift ile kastedilen bitkilerdir. 8 Şüphesiz bunlarda bir alamet vardır ama çoğu iman etmezler. İbn Abbas el ayet kelimesi alamet demektir. Görmez misin kişi ailesinde bir ihtiyacı için bir şey gönderdiğinde, ailesine bir şey gönderdiğinde yüzüğünü veya elbisesini gönderir. Böylece onun doğru olduğunu anlarlar. Yani bugün hani kimlik yerine yani o kimseden olduğu bilinsin diye e, yanında bir şeyler gönderilermiş. 9 şüphe yok ki Rabbin aziz ve rahimdir. İbnü Cerreş dedi ki şu ara suresinde geçtiği her yerde bunun anlamı Allah'ın düşmanlarından intikam aldığı zaman aziz, düşmanlarını helak ettiği şeyden müminleri kurtardığı zaman rahimdir. Yani aziz ve rahim kelimeleri, isimleri bu manadadır. Aziz ismi düşmanlarından intikam almakta aziz olması, rahim ise müminleri azaptan korumasıyla merhametli olmasıdır. Manası. 10. Hani Rabbim Musa'ya şöyle seslenmişti. O zalimler güruğuna git. 11. Firavun'un kavmine. Hala sakınmayacaklar mı? 12. Musa şöyle dedi. Rabbim beni yalanlamalarından korkuyorum. 13. İçim daralır, dilim dönmez, onun için Harun'u da gönder. i̇bn Abbas radiyalanmadan, Musa aleyhisselam Rabbine Firavun ailesinin kendisini öldürmelerinden korktuğunu ve dilindeki düğümü şikayet etmiştir. Zira dilinde bir düğüm vardı ve pek çok şeyi söyleyemiyordu. Allah ona istediği şeyi verdi ve dilindeki düğümü çözdü. Yine Rabbinden kardeşi Harun'u da kendisine yardımcı olarak göndermesini istedi. Böylece kendisinin düzgün söyleyemeyeceği şeyleri onun konuşmasını istedi. 14. Onlara göre üzerimde de bir suç var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden korkuyorum. Yani Musa Aleyhisselam onlardan birini öldürmüştü. Buna karşılık beni öldürmelerinden korkuyorum diyor. Mücahit dedik, burada Musa Aleyhisselam'ın onlardan bir kişi öldürmüş olması kastedilmektedir 15 buyurdu ki hayır ikiniz ayetlerimizle gidin. Şüphesiz ki biz sizinle beraberiz işitmekteyiz. 16 haydi ikiniz Firavun'a gidip deyin ki gerçekten biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. 17. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Yani ondan İsrailoğullarını isteyin Firavundan ve onun zulmünden kaçın gidin yani. bu Bunun için izin isteyin. İbn-i Abbas Musa ve Harun aleyhisselam Firavun'un yanına gidince ne istiyorsunuz dedi ve öldürülen adamdan bahsetti. Musa aleyhisselam dedi ki Allah azze ve celle iman etmeni ve İsrailoğullarını benimle beraber göndermeni istiyorum. 18. Firavun dedi ki, biz seni çocukken himayemizi alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi? Katade dedi ki, Firavun ailesinin onu bulup da büyütene kadar beslemesi kastedilmektedir. 19. Sonunda o yaptığın işi de yaptın. Sen nankörlerden birisin. Burada ve entemine kafirin, kafirin kelimesi en yani nankör manasında nankörlerden birisin dedi Firavun. Mücahit dedi ki, yine burada da öldürme olayı kastedilmektedir. Nankörlüğüyle kastedilen. 20 dedi ki o işi o anda bilmeyerek yaptım. <Gülüyor> Mücahit dedi ki etdalin kavli o zaman cahillerdendim demektir. Yani Musa aleyhisselam söylüyor bunu. O zaman dahlin idim yani bilmeyenlerdendim demektir diyor. Ee, tıpkı şeydeki Fevc'deki dalen fehada yani Muhammed aleyhisselatü vesselam'a hitaben sen dal de biz seni hidayet etmedik mi buyrulmuştur. Yani sen bilmiyordun öğrettik manasındadır. 21 Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hüküm bahşetti ve beni rasullerden kıldı. Esütti es hükümle ile kasteli nübüvvettir, peygamberliktir dedi. 22. O başıma kalktığın nimet ise İsrailoğullarını kendine köle etmendir. Mücahit dedi ki yani onları kahrederek işlerinde kullandın. Onlara zulmederek işlerinde kullandın. Katade şöyle dedi. Musa Aleyhisselam Firavun'a, Hür olan İsrailoğulları'nı kahrederek kendine köle edinmişken bana bu nimetten dolayı minnet mi ediyorsun ey Firavun dedi. 23. Firavun dedi ki, alemlerin Rabbi de nedir? 24. Dedi ki, eğer yakin sahibi olsanız o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Burada yine dünyanın düz olduğuna delil vardır. Yani Allah Azze ve Celle'nin her şeyin Rabbi olduğunu ifade etmek için gökler ve ona karşılık yer ve ikisinin arasındakiler diyerek e, ifade edilmiştir. E, yani gökler ve yer, yani Allah Azze ve Celle'nin o rububiyeti, e, melekutu sadece dünya göğüyle dünya arzından ibaret olamaz tabii ki de. Yani bu yuvarlak düşünüldüğü takdirde böyle bir şey olamaz. O halde yer kainatın zeminindir yeryüzü ve semalar da onun üzerindedir. Dolayısıyla ikisinin gökler yer ve ikisinin arasındaki her şey bunların hepsinin sahibi Allah Azze ve Celle'dir. 25. Etrafında bulunanlara istiyor musunuz dedi. Yani Firavun dedi. 26. Dedi ki, o sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbidir. Bunu da Nus Aleyhisselam söylüyor. 27. Dedi ki, size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir. 28. Dedi ki, şayet aklınızı kullansanız o doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. Burada yine sadece iki yön ifade edilmiştir. Doğu ve Batı diye. Bu da e, aynı manevi adalet ediyor. 29 dedi ki, benden başkasını ilah edinirsen andolsun ki seni zindanlıklardan edinir, ederim. en yani seni hapse atarım. 30 dedi ki, sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı? 31 dedi ki, doğruyu söyleyenlerden isen haydi getir onu. 32, bunun üzerine asasını atıverdi. Bir de ne görsünler? Apaçık, koca bir yılan. İbn-i Abbas radyalarına şöyle dedi, <gülüyor> Musa Aleyhisselam asasını atınca büyük bir yılana dönüştü ve yılan ağzını açarak Firavun'a doğru hamle yaptı. Firavun onu görünce korkusundan koltuğundan atladı ve Musa Aleyhisselam'dan yardım isteyerek onu tutmasını istedi. 33 elini de çıkardı. O da seyredenler için bembeyaz. İbn-i Abbas Radyoğlu'na dedi ki Musa Aleyhisselam elini cebinden çıkardığı zaman ona bakanlar ve kendisini görenler elinin bembeyaz bir şekilde parladığını gördüler. Yani bu yedi beyza dedikleri. E, mucize yani yet el demek beyza beyaz demek beyaz el mucizesi 34 çevresindeki ileri gelenlere bu doğrusu çok bilgili bir sihirbaz dedi 35 sizi sihirler ile yurdunuzdan çıkarmak istiyor şimdi ne buyurursunuz 36 dediler ki onu ve kardeşini beklet ve şehirlere toplayıcı görevliler gönder 37 ne kadar bilgili sihirbaz varsa sana getirsinler i̇bn Abbas Abbas Radyalama şöyle anlatıyor. Firavun'un yardımcıları ona, senin memleketinde sihirbazlar çoktur. Onlar topla ki sihirleri onun sihirine galip gelsin dediler. 38. Böylece sihirbazlar belli bir gün tayin edip, belli bir günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi. 39. Halka siz de toplanıyor musunuz denildi. 40. Eğer üstün gelirlerse herhalde sihirbazlara uyarız dediler. 41. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a ''Şayet biz üstün gelirsek muhakkak bize bir ücret vardır değil mi?'' dediler. <gülüyor> 42. O da ''Evet, o takdirde de hiç şüphe etmeyin. Gözde kimselerden de olacaksınız.'' dedi. 43. Musa onlara ''Ne atacaksanız atın.'' dedi. 44. Bunun üzerine iplerini ve değneklerini attılar ve Firavun'un izzeti için ''Elbette bizler galip geleceğiz.'' dediler. 45. Sonra Musa asasını attı. ''Bir de ne görsünler. Onların uydurduklarını yutuveriyor.'' Mücahit dedi ki, yefikûn kelimesi uydurdukları demektir. Yani ifk kelimesi de buradan geliyor. Yani iftira atmak, uydurmak, yalan manalarında. 46. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. 47. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. 48. Musa ve Harun'un Rabbine. İbn-i Abbas dedi ki, sihirbazlar bunu anlayınca şöyle dediler. Şayet bu bir sihir olsaydı bizim bütün bu siirlerimize galip gelemezdi. Bu ancak Allah'ın işidir. Allah'a ve Musa'nın getirdiklerine iman ettik. Üzerinde olduğumuz şeyden Allah'a tevbe ederiz dediler. 49. Dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha. Demek ki size sihir öğreten büyüğünüz mü şu. Ama şimdi bileceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. Hepinizi astıracağım. 50. Dediler ki, zararı yok. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz. 51. Biz ilk iman edenler olduğumuz için Rabbimizden hatalarımızı bağışlayacağını umarız. 52. Musa'ya kullar mı geceleyin yola çıkar çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. ettik. Burada yani biliyorsunuz Musa Aleyhisselam e, Firavuna karşı İsrail benimle beraber gönder dedi. Yani Musa Aleyhisselam tutup da işte Tobut'a karşı savaşalım diye e, halkı böyle e, tahrik etmedi, fitneye sürüklemedi. Bilakis e, bırak bizim yolumuzu serbest bırak da gidelim dedi o müsaade etmeyince yani bu olaylar olunca Musa Aleyhisselam'a bu emir geldi Allah'tan yani geceleyin yola çıkar yani kaçın oradan Allah şunu da emredebilirdi nicas topluluk işte kendinden büyük topluluklara kuvvet topluluklara Allah'ın izniyle garip gelmiştir onlarla cihad edin savaşında diyebilirdi ama Nebilerin sünneti bu minval üzere İbn-i Abbas Vadyo'nun diyor ki Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un yalan vaadini beklemesi uzayınca ona vaatte bulmuştu ona kavmini gece vakti yola çıkarması emredildi. 53, Firavun da şehirlere toplayıcılar gönderdi. 54, esasen bunlar azınlık bir gruptur. Sütli dedi ki azınlık grup ile kastedilen İsrailoğullardır. Yani Musa Aleyhisselam ile beraber olanlar. 55, kesin kez bizi öfkelendirmişlerdir. 56, biz ise elbette hazırlıklı bir topluluğuz. i̇bn Abbas ve Esved bin Yezid bin Kays ennihai dediler ki Hadirun Kelimesiyle kasleden onların hepsinin silahlarının kuşanmış aklılar olduklardır. Yani donanım, donanımlı olduklarıdır. 57. Ama biz onları bahçelerden, pınarlardan çıkardık. 58. Hazinelerden ve değerli bir yerlerden. 59. Böylece bunlara İsrailoğullarını mirasçı yaptık. Katade dedi ki Firavun dünyadayken bu nimetler içerisindeydi. Allah onu oradan çıkararak bunları İsrailoğullarına bıraktı. 60. Derken gün doğumunda onların ardına düştüler. Hata dedi ki, Firavunlu askerleri Musa Aleyhisselam'ın peşine yeryüzü aydınlanırken, yani fecir doğarken düştüler. 61. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın adamları işte yakalandık dediler. 62. Dedi ki, asla Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir. Ebu Musa El-Eşari radıyallahu şöyle anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin yanına gitti. O da Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ikramda bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedeviye bize uğra buyurdu. Adam, bineceğimiz bir deve ve ailemin sadece birkaç keçi istiyorum dedi. Bu üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, siz İsrailoğullarından olan yaşlı kadın kadar olamıyor musunuz? buyurdu. Sahabeler, Eyalan Resulü İsrailoğullarının yaşlısı da nedir diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlattı. Musa Aleyhisselam Mısır'dan İsrail ile beraber çıkıp gittiğinde yolu kaybettiler. Musa Aleyhisselam ne oldu diye sorunca alimleri Yusuf vefat edeceği zaman bizden Allah'ın huzurunda söz almıştı. Kendisinin cesedini de beraber almadan Mısır'a gitmeyecektik dedi. Musa Aleyhisselam kim onun mezarının yerini bilir diye sorunca alim İsrailoğullarının yaşlı bir kimse biliyor onlardan yaşlı bir kimse biliyor dedi. Ona haber gönderildi ve yaşlı kadın geldi. Musa Aleyhisselam ''Beni Yusuf'un mezarına götür.'' deyince yaşlı kadın, istediğimi verirsen götürürüm.'' dedi. ''Mus'a aleyhisselam ne istiyorsun?'' dedi. ''Kadın, cennette senin yanında olmak istiyorum.'' dedi. Mus'a aleyhisselam bu isteğini ona vermeyi istemedi. Ancak Allah Teala ona istediğini ver diye etti. Bu üzerine suyu kurumuş bir gölete gittiler. Yaşlı kadın, ''Suyu çekin ve kazın.'' deyince suyu çektiler ve dediği yeri kazıp Yusuf aleyhisselamın cesedini çıkardılar. Yusuf Aleyhisselam'ın cesedini yola koyduklarında yol gündüz ışığı gibi aydınlandı. Bunu Ebu Davud İbn-i İbban, Hakim Ebu Yala sayısına da rivayet etmişlerdir. Elbani es da tarih etmiştir. 63. Bunun üzerine Musa'ya Asan ile denize vur diye vahyettik. Derhal yarıldı. Her bölük koca bir dağ gibi oldu. İbn-i Abbas radyalanma ayette geçen tağd kelimesi dağ demektir demiştir. 64. Ötekilerini de oraya yaklaştırdık ayetinin anlamı Katade dedi ki Piravun ve askerlerini denize yaklaştırdık demektir. 65 Musa ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Evet, burada e, başka yerlerde de Kur'an'ın başka surelerinde de bu kıssaya işaret ediliyor. Parça parça anlatılıyor. 66 Sonra ötekilerini suda boğduk. Bu konuyla ilgili bu e, Uzunca bir rivayet var. i̇bn Abbas ve İbn-i dediler ki Musa Aleyhisselam'ın İsrailoğullarıyla beraber yola çıktığı haberi Firavun'a ulaşınca bir koyun istedi ve kesilmesini emretti. Sonra derisini yüzme işi bitmeden önce yanında Kıptilerden 600 bin kişi toplanacak dedi. Musa Aleyhisselam da denize varana kadar yoluna devam etti. Denize varıp yarıl deyince deniz ''Büyüklendin ey Musa, daha önce Ademoğullarından kimseye yarılmadım ki'' dedi. Musa Aleyhisselam'ın yanında atı üzerinde olan bir kişi vardı. Bu kişi ey Allah'ın nebisi, nereye gitmekle emredildin dedi. Musa Aleyhisselam ancak şu yöne doğru denize gitmem emredildi dedi. Bunun üzerine adam atıyla denize girip yüzdü ve geri çıkıp ''E yalan nebisi, nereye gitmekle emredildin?'' dedi. Musa Aleyhisselam ''Bana ancak bu yöne doğru gitmem emredildi.'' dedi. Adam ''Vallahi sen ne yalan söyledin ne de sana yalan söylendi.'' dedi ve bir daha atıyla denize girip yüzdükten sonra geri çıktı. Bir daha ey nebisi nereye gitmekle emredildin dedi. Musa aleyhisselam bana ancak şu yöne doğru gitmem emredildi dedi. Adam yine vallahi ne yalan söyledin ne de sana yalan söylendi dedi. Sonra Allah Musa aleyhisselama denize asasıyla vurmasını vahiyetti. Musa aleyhisselam denize asasıyla vurunca deniz yarıldı ve 12 yol açıldı. Her kabileye bir yol açılmıştı. Kabileler ayrı yollarda gitmelerine rağmen birbirlerini görebiliyordu. Musa Aleyhisselam'ın kavmi denizden çıkıp Firavun'un kavmi girince deniz üzerlerine kapandı ve onları boğdu. Bunu İbn-i Nebi Hatim tefsirinde rivayet etmiştir. 67. Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır ama çokları iman etmiş değillerdir. Muhammed bin İsa Rahimullah dedi ki, burada bir ibret ve Firavun'un kendisi hakkında söylediği gibi olmadığına delil vardır. Şayet Allah Teala onu boğduktan sonra bedenini çıkarmasaydı bazı insanlar bundan şüphe edeceklerdi. Yani o zaman onun cesedini çıkarmıştır. İşte şimdilerde işte Luhur Müzesi'nde mi sergiliyorlar bir ceset, Firavun'un diye. Bununla alakası yok. O, o zaman çıkmış ve o zamankiler için ibret kılınmıştı. 68, şüphesiz Rabbin işte o azizdir, rahimdir. Bundan sonra 69. ayetle İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına geçiyor Allah Azze ve Celle. Sonraki derste inşallah buradan devam ederiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en lâ ilâhe illallah tevhîdike <Sessizlik> lâ şerîke ve estağfiruke ve töbü ileyk. Aramıza